Bismillahirrahmanirrahim. Kurumuşt tebteda suresin Allah me insallah mütevveler. Diğerime göre alimatları, ben karı suette tebtiir. Bir insan bu tebbe suresi okursa, cehüte eniş Allah binde bin ebileme Allah o kimseyi Ebu Lefebabe, Cehennem'i bir yere böyle. Yani kim bu süreç okursa o kimse Cehennem'de Ebu Lefebabe olmaz. Genelde sürelerin sebebi nüzülü var. İniş sebebi. Genelde hepsine yok. Bir olay olur yani bir soru sorulur o zaman gelir bu. Böyle ama hikmeti de anlamı daha anlaşılıyor. Yani ayeti keremenin seven yüzüne bakılır. Neye nazlı bu ayeti kereme? O anlamı daha anlaştırordan böyle. Peygamber Aleyhisselam azeti önceleri tebli görevini gizli yapıyordu, davetini gizli yapıyordu böyle. Geceleri tenay yerlerde böyle yavaş yavaş fısıldayarak yapardı öyle. Mekke halkının tamamı küfr halinde. Şirk, müşrik, hepsi. Yani peygamber görevi çok ağır bir görev. Önce oraya başa peygamber gelmediği için hepsi hepsi onların halinde, şirk halinde, müşrik hepsi böyle. Bir insanın Dinin değişmesi çok zor. Alışkanlık, babadan gelme, ecradan gelme. Bir bağımlılık oluyor bu da. Bir zaman böyle davet etti. daveti. Mesela peygamberin davet ediyor. hangi daha elverişli ahlakan? Onlar davet ediyor. Tabi imana gelenler, onlar yakından davet ediyorlar. Ve yavaş yavaş İslam elhamdülillah çoğalma başlıyor. Tabi çok yavaş ama. Sonra abim buyurdu peygamberin ayet-i kerime geldi. Fasda bir matı Ömer ayete geldi. Fasda bir matı Ömer. Emrolunduğun şeyi açık yap. Fasda aslında sıda başarısı demektir böyle. Yani karşıyakinin başını böyle bu söyle, tebliğe söyle, açıkça söyle. ben buyuruyor. İkinci dönem bu işin başlıyor. Mekke'de açı davet. Bu tabi çok zor etkili derler. Ağır görev bu tabi. Ama yapacak. O zaman Mekke'nin mükerreme de topluma yeri Kabe'nin etrafıydı. Kabı etrafında duvardan çevrili değildi. Yani beşinci doktora da etrafı duvar çevrili değildi, bir boşluk meydan vardı ve evler vardı karlarında karma karışık ama ve bir boşluk meydan vardı. O dönemde işi olmayan orada toplanırdı herkes böyle, ebek ebek. Herkes bir grup orada toplanırdı. Peygamber Hazretleri tabu oraya geldi. Onlara açık davete başladı bu dönemler. Şimdi bu davete tabi başlayınca, tabii karşı gelmeler, hakaretler, taşlamalar, sürüp saymalar ve müminlere eza cefa işlenceler dönemi başladı. En acı günler, en karanlık günler, yani kendi adamları, hemşerileri, komşuları, akrabaları ki imanaya gelmişse acımasızca bunlara işkendirmen başlar. işkence. Böyle durum baskı. Peygamber tabi o baskı. hakaret peygamber hasıl İşte bu arada Mekke'de ikiye bir bölünme oldu şimdi böyle. Bir tarafta küfürün başı inkarcıların başı Ebu Cehiller Ebu Läbler, Şeybe ve bir mugre gibi azgınlar böyle, küfrün azgınları bunlardır. Diğer tarafta Peygamberimiz ve imandan sahabeler. Ebu Läb Peygamberin öz amcası muhtemeler, öyle am Peygamberimiz bende. Peygamberimizin dört amcası İslam'a erişti. Dedalar yerler böyle. İkisi iman etti, ikisi Adem erler böyle. Hz. Abbas, Hz. Hamza iman etti bunlar. Ebu Talib ile Ebu Le'l met annamdır böyle. Ebu Le'l de Ebu Cehil'e beraberdi. Ebu Le'l Hamza'dır böyle. Yani yeni peygamberimiz hem yetim büyümüş. Kardeşinin oğlu Ebu Leyd'in öleyken o da Ebu Cehil'le beraberdi. Peygamber dede böyle. Peygamber Aleyhissalatu adetleri yabancı genç Emekiye Mükerreme'ye Kabe gelirlerdi. Peygamber e davet ederdi İslam'a. ama Ebu Leil'den taş Peygamberimize. Okunu taş atardı. Bu yalancı bu, bu mevcut mu derdi böyle. Hatta bir defasında Peygamberimizin topuklarına taşlar isabet etti peygamber toplu yaralı kanlı mı tebere? Kanlı kanlı verecek. Ama peygamberin görevi başka mı teyranlar? Çok yüksek makam. Fakat görevi ağır mı ağır mı? Sorumlu ağır böyle. Amcası yengesi Ümmü Cemil'de aynı şekilde düşman teyran. O böyle. İki yolu vardı. Utev diye onlar düşman Peygamber aslında. Peygamberimiz evine gidirdi bazen onu davet etmeye. Sonra gece evine gitti. Adam komşuydu, yan yana evlere. Peygamber de gece evine gitti. Dedi ki, amca dedi. Sen benim amcamsın, büyüğümsün. Bir de çok zengindi erkeğimi keremede. Bir ağırlığım var dedi, çevrem var dedi. Belki de bir yetime, yeğene. İman etmeye belki de Yani ağrına göre belki de. Ne olur amca dedi. Başlık gecenin yarısına karanlığında. Kimse seni görmüyor. Bilmiyorum bir Allah bileceği Ne olur amca dedi. Gel dedi. Kerime getir. İmanet ki sana işareti. Mahşede şefhade bulunabileyim. O kadar yalvardı. Bir peygamber mu Bir peygamber. Yani en iyi konuşan, en büyük anlatan böyle bir peygamber en büyük eğitimcidir böyle. Karşısının durumunu bilen, ruhsalini bilen yalvardığı halde imana geldi tabii. Şimdi üçüncü bir dönem başlı İslam'da Melambiyede ve akrebin ve enzir ştekel akrebin Melambiyede. Habibin ve enzir İnzar eşliğine uyar, yakın akrabalarına, hatta akrabi en yakın akrabalarına uya onlara ver. Özel bunlara eşliğine şey verir, en yakınlarına. Bu ati kerime gelince Peygamber Aleyhisselam adetleri safa tepesine çıktı. O zaman Safa ile Kâbır arasında bir engel yoktu. Teremler. O tabi şeydi o zamanlar. Şimdi alçaldı. Arda dolduğu için. Merva arasında dolduğu için devamlı yol yapıldığı için doldu orası. Hatta ben 60'dan gülüyorum. O zaman yükseldi böyle yükseldi Safa'a. Sor çıkardık böyle. Bizim Aleyhisselam Hazretleri Safa tepesine çıktı Aleyhisselam Hazretleri. Teremler. Oradan davet etti. E, Haşim olduları Kraloğulları, Kraloğulları çağır çağırdı böylece. Tabi geldiler. Beşar'ı bilmiyorlar. Toplanınca oraya her biri Peygamberimiz ona şeye bir soru yöneltti. Dedi ki, şu doğanın arkasında bir daha karşı karşına. İşte arkasında düşman ordusu var. Orada sakla gezdiler, Siz saldıracaklar bunlar Deşen, Yanır mısınız? Yanırız. Neden? E, sen adına Muhammed'in emin. Hiç yalan sevmedin sen böyle. Sen doğru söylersin böyle. O halde de bak, Peygamber'in bakında üstüne bak, bakım böyle. Önce tasdik getiriyor doğruluğunu onlara. onlara. Ondan sonra geçirir işte, asıl konuya. O halde de istediği kıyamet günü azabıyla korkutuyorum böyle. Ha, uyarıyorum. Kıyamet günü azabıyla. Benim de, kıyamet var. Kıyamet kopacak böyle. O günün de azabı var. Uyarıyorum. Kimsesiz çıkmadı. Yani itiraz olmadı, bir şey olmadı. Yalnız Ebu Leheb ayağa kalktı. Şunu söyledi. Tebben leke. Tebben leke. Sana yazık olsun peygamber. Kahroyanıyor. Bir beddu anlamına geliyor bu. Elihaza de'amtena Sevgili bunu şimdi çağırdım buraya. Zira Hazret-i Hacerel 20 bir taş aldı. Tamaçekelen'e taşı orada. Bu Atik ereme yavaş semdi Atik muhtemelen. Böyle. Seviyorum sizi böylece. Şimdi gelelim inşallah Ayet-i Kerim'in sure-i açıklamasına inşallah. Sure Tebbet diye başlıyor. Tebbet yani bir nevi Rabbimin gazabı, kahrı. Yani helak olsun, olsun, eli kurusun böyle anlamı geliyor bile, Kurusun. Tebbet ne? Yeda ebi leheb. Yed el tekil. Bu Yeda iki el anlamına geliyor. Şu o eid gelir. Ebi iki eli de helak olsun. Karusun kuru sandıma geliyor böyle. Ebil hep eb baba demektir Arapça. Leheb de ateşin alevi yani ateşin babası helak olsun. iki eli de iki eli de eliyle taşaldığı için böyle bu, bu anlam bu şekilde böyle. Biri Dünyasla avreti de herakosun anlamına geliyor. Ebiyle hep adı aslında başkaydı o güne kadar, ona kadar adı adı Uzza idi. Adı Uzza. Uzza meşü futur Adonların böyle. Ab kul demektir. O putun kul anlamına geliyor. Yani evet, isim takılmış. Adı Uzza. Lat, Uzza Menat, bunda emreşiyor futurum üç tane. Üç tane sihirli hasta. Uzza lat, Menat. Adı Abdullah Uzza idi. Birde ne zaman bela buyurdu? Ebil Lebin, ateşli babasının Leb Alev anlamına geliyor. Ateşin babasının ikiyle de helak olsun, kahrolsun anlamıyor. Veteb. Ve oldu da. Oldu da böyle. Ondan sonra işe girelim böyle. Veteb. Burada B'de de şey de var muhteremler. Genelde herkesin bildiği suredir bu. Namaz okunuyor. Bazı öyle kulağımlar geliyor. Veteb. Veteb. Genelde cezim. T ile B. Arapça'da. Veteb okuyorlar. Alman bozu muhteremler. Veteb. Şeddi arabanda. Neden? Bu fiildir bu. Arabi şey fiillerde sülasi, rubai, humasi sülasi olur. Yani 3 harfli 5 harfli fiiller. İki harfli fiil olmalı Arapçası da. Aslı bunun tbb. İki tane b var burada. İki tane b var burada. Mesela medede. İki dal vardır. İki dal bir gelince önceki öbürüne idgam edilir. Yani Yapıştır birleştirilir, ona bir şey verilir. Aslında med değilken medde olur. Merre mesela merre olur. Burada aslı da tebebe aslı. İki tane B var. Önceki bir ikinci B ilgimiz yapıştırılıyor. Şey der öyle böyle. Vetebe. Şey de bu lan Bunu belirli inşallah böyle. Yanlış olmasın. Önceki tembet bir beddua anlamında aslında Arap'lar beddua demezler. Aleyhine, lehine dua derler böyle. Dua etti aleyhine. Ya da lehine. Bed aslında Farş kelimesi. bed. Bed kötü anlamla gelir böyle. Bed. Mesela bed baht. Bahtı kötü. <gülüyor> gibi bed huy. Huy kötü. Bed kötü farşe bu. Beddua da kötü dua anlamına geliyor farşe bu anlamda böyle. Arapçası yaptı bu kelime aslında. Veteb ve Ebu Lef iki yıldır helak oldu. Ebu Lef çok zengindir Mekîm-i Kerim'e de. Çok zengindi. Belan buyurdu Ma elne anlihü maluhu ve ma ekel sebe. Ona malı fayda vermedi. Ma Ona gani kılmadı, ihtiyacı kılmadı. O malı, malı ve ma kesebe ve kazancı da. Burada malı ve kazancı geliyor böyle. Önceki malı babadan kalan miras malı kendisi böyle. Kesebe de kendisine kazandığı, buna etkedi, ürettiği malları böyle geliyor. Bunlar buna bir fayda vermedi. Ebu Leheb şöyle demişti sureye gelince İntihanem aykul ibni ehi hakkan feyni ertedi bihi Bi mali demişti evvelde İntihanem aykul ibni ehi hakkan eğer dedi karışımın oğlunu söylü haksa öyle ver bakalım İbni hakkan eğer kardeşimin oğlunun sözü hak sahne dolursa, senli ben dedi eftedi eminli bir malı, maaşlı de malına fidiy verip kimi kurtarırım diyor. E, malını getiremiyor ve bir tarafa kurtarır, Ama Allah korusun muteranlar, kalbi kararmış, kalbi mühürlenmiş muterne. Allah korusun böylece o kalbe bakın bir peygamber, bir nebiy Resulullah. Böyle. Hem ye nebuleybe. Görü herkesin güveni var. yalan söylemez bunu da biliyorlar. Öyle oldu halde gece evine gidiyor, günüz gidiyor, yalvarıyor. Ama o kara kalbe adet mi gösteremiyorlar. Hasım-ı Rabani buyurun hocalarım. Bir komşum, yakın bir komşum diyor, hastalanmış. Ölüm halinde haber verler diyor. Gittim diyor, baktım de hakikaten diyor, artık ümidiyle kesilmiş. O aleme dönmüş artık. Bir de yolundu, kalbine baktım diyor. Keşmen kalbine baktım diyor. Yani kalbinde durdu Kalbim diyor, kapkara gördüm kalbini diyor her evliya bizim gönlümüzü görür mutlaka. Yani ne var gönlümüzde onu görürler böyle. Nur mu var? Zulümat var, karanlık var kalbimizde böyle. Kalbini nazar ettim kalbine diyor. Kalbini diyor, kapkale gördüm diyor ölüm halinde. Onu kurtaran çok çalıştım. O kadar hümet etmeye çalıştım diyor. Ama kalbine diyor durulandıramadım diyor. Ve Rabbani müceddetler mutlaka. Büyük müceddetlerim böyle. Bin yıla bir gelen mücretlerden beri. Büyük olduğu halde o kadar uğraşıyor. Onun kalbine karalığını nur'a döndüremeden böyle buyuruyor böyle. Neden? Hidayet Mevlamıza muhteremler. Mevlamı peygamber buyurdu. Habibimiz edemezsin. Sevdiğine. İnne lâ temin ahbeb de mevul. İnneke lâ tehdim men Allah Hacikermesi mutlulardır. Bu hacikermeye gelince, bir haberci çok sevindi mutlulardır. Coştu be, coştu. Aya fırladı bir haberci mutlulardır. <gülüyor> Peygamber söyledi, bir an ne olursana, ne olursan bir an yarasıyla Allah. E, her şeyin olsaydı giderdi. Siz bu kadar yakınların var diye böyle amcaları, amculları var, şunlar var, yakınların bunlar var. Siz bunu uğraşırken. Değil bir köle sayı gelmezdi. Muhtemelen. Gider i̇şte Allah'tan o muhtemelen. Demek ki bazı insanlara ne kadar söylense, söylense, bakın kişinin yakını da olsa, amcası da olsa böyle. Haziran'ın babası mesela. Duta Aleyhisselam'ın eşi, devcesi. Lutu oğlu Kenan. Bak ve Nuh Aleyhisselam, büyük bulursan peygamber. Nuh Aleyhisselam böyle. Dört oğlu vardı. Üç yıl onlara beraber gemiye bindiler. Kenan, gelme muhtemelen bak. Bir peygamber oğlu, bir peygamber oğluna faydalı muhtemelen. Der. Kurtaramıyor ben. Oğluna böyle. Bir peygamber ana babasını kurtaramıyor muhtemelen. Nuh Aleyhisselam 5'ine bak, kurtaramıyor muhtemelen. Allah'ın kovarsını demek ki karardı mı? Kalp mühlendi mi? Nevzi billahi teâlâ. Artık kişiye bir şey an ifade etmiyor. Bu şekilde böyle. Mevlam buyurdu. Dedi ya Ebu'le eğer karış olduğunu söylediği şey haksa ben de mahşere dönemde fili veririm malımı kendimi kurtaran dedi böyle. Öyle zannediyor ki zannediyor böyle. Mevlam buyurdu. Ona malı da kalır da bir fayda vermedi, Diye ne farise görmedi. Turun çok kötü olur sonu. Gidin maharete. Se yasılan naren veatellehe bela bir yüreğe. Se yasılan naren nar ateş. Ateş. Ateş o da farş aslında. Türkçe oldu aslında. Oldu. Bunu seninle var. O da parlayınca diyor. Aslında Türkçe oldu. O öyle de. Türkçe istemeye. Ateş farşa. Arabçanlar, abdest mesela abdest, bu da farsha böyle. Abd, ab, ab su demekti, Deş el el suyu. Arapçası buldu, Türkçe'si yok. Siyasılanlar, aslı filimzade yasladır Önersin gelimi ileride, anlam hemen değil anında böyle. Siyasıla atılacak, girecek. Narın ateşe girecek, cehenneme girecek böyle. Böyle ateş ki, لَا تَلْ لَهَبٍ لَا تَلْ لَهَبٍ Alevli ateş. Alevli ateş. Yani her tarafını kaplayacak, diğerleri, cehennem ateş. Yanacak. Isıdan, ayağından, tabağına yanacak. Birbirini görüyorlar işte mesela böyle. Bu Allah korusun, her tarafını kaplayacak, yani baştan baştan, alev üstünden böyle. ...gözü, kulağı, beyni... ...bütün her tarafı yanacak bu şefir Yanacak. Vemretühü... ...zevcesi de. Şimdi burada... ...biraz durayım muhteremler... ...bir de Kuran hakkında inşallah... ...bir bilimsel bir bilimiz olsun... ...şeybimizden işte inşallah burada. Zatelleheb... ...burada bazı kura durmuş burada... Vâ telleheb. Durak yapayım burada böyle. Bazı kura Az ama. Durma. Ne kura kurra? Eskiden hafızlara kura denir. Kura Ezbeynlere böyle. Hadis ezbeynlere hafız denirdi. Yani hafız, hadis ezbeynlere denir böyle. Kura ezbeynlere kura denir böyle. Kura. Bir de meşhur kura vardır. On tane. kura. Kur'an-ı Kerim'i buna alındı böyle. Okunuş şekilleri böyle şeferdi. Yani, İrabı, harfleri, şekilleri, onu alındı bunlara böylece. Şimdi bazı kura, bazı kura, yani yedisi mütevahat sabittir. Üçü haber vahit ile sabittir. Bizimki, kura'ta asın deniyor. Onun kura'tan bir şeye bazı kura ile bağlıyız. Veatel-leheb durdular burada. Neden durdu burada? arkadan Vemre'tünün Vab'ı geliyor. Buradaki vav istinaden Vav, vav atı mı, vav iktida mı? bu. Burada duran kura azı, neye durdular burada? Onlara göre buradaki vav, vav müpteda. Müpteda başlangıç. Yani zaten hep de burada bir anlam, bir söz burada bitiyor. Ve yeni bir başlangıç. Cümle başlayan burada böyle. O zaman zatelleh bim vamre etüdi başlamışlar böyle. Fakat çoğunluk kudret aslında bizim kudret bu şekilde böylece burada durmamışlar. Zatelleh bim vamre etüdi. Zatelleh bim Baba katılıyor. Neden? Babatif bunlara göre. Babatif. Atif ne? Ma kabline. Önceki bir yere bağlı. O atfen, oraya bağlı. Atif. Neye bağlı burada? Sayasla atılacak, girecek. Kim? Fiil sen bu, atılacak. Kim? Burada zamir var. Huve. O Huve. Zamir var böyle. Huve. Vemretü. Hu. O huve atıf. Oraya bağlantı var böyle. Mahtu mahtu Ali deniyor lan sen böyle. Yani biraz ilmi ve okul işi ağır konu ama. Bilin olmasını söylüyorum inşallah böylece. Matub, matubu aleyhi böyle. Onun ihrabının anlamında olmuş oluyor böyle. Olmuş oluyor. La telehebim ve mretuhu. Bu daha iyi böylece. Zaten buraya cim koyuyorlar Kur'an-ı Kerim'de cim. Yani durabilir ama geçmesi daha bu anlamına geliyor böyle. Buraya geliyor böyle. La telehebim ve mretuhu. Seyhasla atılacak. atılacak. Kim? Burada gizli, huve var. Zamir. Ebu Lef, Vemret-i Vavd'onu böyle. Vemret-i atılacak. Ona böyle. Ali anlam Ali Ebu Bebe'yle. Hammaletel hatam. Öyle zevçilse ki, Hammaletel hatam. Hammal. Deriz hammal gibi taşıyan. Hamal, ana veriyor. Arapçalık kapı. Hamal, yük taşıyan. Hatab, odun demektir. Odun, yükü taşıyan kadın. Onun eşi. Ebu Leib'in böyle. Neden Mevlam böyle bürdan'a böyle? Adı Ümmü Cemil. Ebu Süfyan'ın kız kardeşi. Onun eşi. Ebu Leib'in eşi. Anımda diyemiyorum, on dilim varmıyor. Çünkü Kur'an bunu zem ediyor. Bir böyle kafir olarak öldü. Eşi Ebu Leyb'in, Ebu Siyon'da kız kardeşi böyle. Konusuz gibi Peygamber düşmanı götürüyorlar böyle. Hatta bir gün eline taş almış, büyük taş almış yerine e, Kabın yanına gelmiş. Orada toplayıyorlar. Muhammedler, Muhammedler bunu söylüyorlar böyle. Ebu Bekir gördü. Ne yapacağım Muhammed'i? Taşla başlayacağım. harcayacağını ben Başla taşlayacağım bu şekilde böylece. Ali Bekir peygamber e hemen geldi. Yarışın Allah. Ümmü Cemil seni arıyor. Başına elini saçla, taş parmaklarını bu şekilde. Biri satıralama. Ebu Bekir abine görmez be. Abine görmez. Otur sen, otur. Abine görmez böylece. Yeni otur başına. Ümijon baktı baktı göremeyebilirkena geldi bakını göremiyor mu tabi öyle? Gösteremedi mutlaka bu şekilde böylece. Gösteremedi meleme. Eğer peygamber Allah'ın korumasında olmasa, yalnız göremiyor musun herbelle? Onu hem asla keser öldürür onu baştan onu herbelle böyle. böyle. Allah'ın koruması meleme herbelle. Ama ne var ki biraz sıkıntı çekecek. Onun sineği çekecek. O sözlerin şunları bunları. Sıkıntı çekecek. Bu sıkıntı ne? Bu sıkıntı Muhtemelen o kadar iyi ki bu sıkıntı Allah, Allah'ın dünyanın sıkıntı var ya Allah' hoş Sıkıntı böyle. Evet. Nâriba'dan çok üstü muhtemelen. Allah'a içine çeken sıkıntı şey Allah'a içine çeken sıkıntı böyle, böyle. Yani Peygamberimizin daha makam yükselmesi için Yüksek din makamı yüksek Yüksek. Ama sonsuz, sınırsız sınır törenler. bunlar böyle. Onun için Rabbim ona sevdiği için ne yaptı korumasında, kimseni öldüremez, yapamaz kendisini, din tamamlanacak Allah'ın korumasında ama sıkıntı çekecek ki makamı daha yükselsin Allah katında. Bir de sabrı imtihan atar de. Veyhan buyurdu Ümmü Cemil hakkında Ebu ebul -Ebu eşi hakkında Hammaletel hatabı Odun hammalı Ficidi ha Boynunda vardır Hablü mimmesed Hablül habib demektir Mimmesed Kurma lifeler örülmüş Buradan çıkıp şey vardır böyle şey. O zamanlar ona konu ipler örülürdü muhtemelen de Kurma ağacının lif olup onları böyle Bunlar birbirlerle dolarladı böyle urulğun afarla bilece. Neden Mevlana böyle buyurdu? Odun hamalı, onun da kurban efrini yapıyla iptal boyunda. Evet. Buraya rüyeye wale semazenleri muhtereme beyan bu rüya cami-i Salah-ı Şerif. Bakın peygamberimizin her akıttan çıkan şişirler muhteremlerdir. Kötü bir neşeri jareyne. İki tane kötü komşu arasında idim. İki tane kötü komşu arasında mı? İki tarafında öyle. Ben e bile, uğubrebin ebi umu ait. Bir tarafında e buler, bir tarafında uğubrebin ebi umu ait muhtemelen. İki istanmış muhtemelen. İki arasında beraberde. Arasında berleşe. Ne ablaşın bu kadın? Şöyle giderdi muhtemelen, giderdi. Toplardı çöz dikenlerini. Çöz dikenleri develer için en güzel gıda. Çöz dikenleri. Ama iğneden batar insana, keser insanın dokunamazsın böyle. Hiçbir yer dokunamazsın böyle. Develerinin bu konusunda ağaçlarına onları zarar vermiyor iğne bakmıyor böyle. Fakat çok yağlı mı? Besin besleyimiş mi tamam? Besin galiba. Değil bunları yedi mi? Ne mevço bes oldu mu böyle? Ne dikenleri, diyenleri. Ne öğ Bunların uzun boyu olmaz böyle fazla bunların şapnulukları şey, bile kısa olur böyle. Kökü derin olur bunların böyle. Hatta bazılarının derinliği 40 metre kökü derinliği Derini 40 metre. Neden? Su aşağıdan mı ya. Su aşağıdan içiyor tamam böyle. Orayı böyle mensuren vereceğiz. Bizim olan ağaçlar çiptir yana gidiyor böyle. Yere gitme ağaç böyle. Çünkü su yakın. Oradaki çile ağaçlar ne yapıyor? O fundulukların kökü dik ağaşine böyle kırına kadar derine gidiyor. Üzerinde ...diken böyle oluyor. Böyle. Kalın diken oluyor. Yani batırır ki batar. Kişi hiç ben dokunamaz bunlara. Deve onlara yer. Mi? Tat tat yer bunlara böyle. Şeve şeve onlara yer. Hiç ağzın mukulsa onların parşlamıyor zarar etmiyor çok besiydi böyle. İşte ne yapıyordu Ümmü bu kadın? Bu kafire kadın, bu müşrike kadın giderek şöyle, özel muhtemelen böyle. Giderdi. E, boyunda ipi, urganı, onunla beraber toplardı böyle. Kestirdi onları. Toplarına bir ipe bağlardı. Onu boyna vurur, getirirdi böylece. Ne yapıyor bunları? Gece yarısı çıkar dışarıya. Peygamberimizin yolu atardı bu yerlere bunları evvelce. Tekrarsa onlara bassın da ayağı kanasın sakatlansın da düşsün demiş annem böyle bir şey böyle. Bakalım. Bela bela buyurdu. Hammaletel hatabı bak. Odun hamalı böyle. Fici diye halim مما boynunda da halip. Bu da min mesela mesedden. Liften örülen ulga şeklindeki ip böyle boynunda ona getirirdi böyle. Onlar dökerdi böyle şey. bazen şu yapan var, bak muhtemelen. Bazen de aburun bir kaba gece tuvaletin şeyini yapıyor. Pisini yapıyor sana böyle. Onu gelip onun kapı önüne sıkıyorum vallahi. Onu da kadar geleceğime. Buyur peygamberimiz ben iki kötü komşu arasında idim böyle. Kündi beni şerri cariye nehma bu Yani nakı imtihan var, her imtihan var. Her imtihan var diye yetim geldi. babasız babasını bilmiyoruz. Altı işte annesini kaybetti. İkisi dedesini kaybetti. Amca yenge eline kaldı. Yirmi beş kadar. Evlendi, biraz rahat etti o anda ama fakat Peygamber'le başlayan göre başlayınca şiir de büyüdüm. İki komşu arasında bu şekilde iş, izi, izi, izi altına göreceğim. Peygamber'e ise dört tane kızı vardı muhteremler. İki oğlu vardı Mekke'de. Ona küçük oğlu böyle. Kasım Abdullah diye ben küçük oğlu. Onlar bunlar. Dört tane kızı vardı peygamberlerle. Büyük kızı Zeynep'ti. İkin Ruka'yı, Ümmü Gürsüm ve Fatıma. En kızı var böyle. Yalnız aslında Fatıma, Peygamber'in peygamberi belli zamanı doğdu. o. Yen o zaman da böyle. Diğerleri en dolayı böyle. İlk kızı Zeynep, B ile sonra Pidilama, Zeynep. İkincisi Rukaya. Üçüncü Ümür Gülsüm En küçükleri de Fatıma Fatima. <gülüyor> Peygamberimiz tabii kızı imanlata Peygamberimiz müsterihler iman terbiye. Peygamberimizin büyük kızı annesinin akrabası elindi böyle. Hatice Valemiz'in kız kardeşi oğluyla, Ebul As deniyor adı böyle. Ebul As, harakı yemiş kendisinin. Ama bu peygamada önceki dönem bu. Daha önceki dönemde. Hatice Valem bunu yeğenine verdi, bir kızına. Hazine'de, Ebul As. Hazır Zeynep, benim kızı, o imanatta tabi babasına verdi, ilk Müslümanlar kendisine de. Ama eşiği korası iman etmedi Ebu'l-Az. Hatta bedir'e savaşa geldi müşkireyle beraber. Orada eşi de oldu orada. Düştü böyle. Fakat sonunda iman etti almadı geldi <gülüyor> ama. onu çok severmiş ama o da başkasında Yine beraber okaldılar. Sonunda Müslüman oldu böyle. O zaman bir adet vardı. Kızlarını küçükken nikah eder babaları. Karşı aileyi sever, onu görür, iyi biliyorsa küçük yaşta nikah eder böyle. Ama kızı vermez de böyle, nikahı yapılırdı. Yani o dönemde söz nişan yoktu böyle. Yani işimize söz kesme mesela yoktu böyle, hemen nikah di yapılırdı böyle. Kızını bana verdiğini verdim şeyi arasında nikah di yapılırdı böylece. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri de tabi o zaman İslam öncesi Kuan'dan gelmeden önce Peygamber diye tabi o zamanlar büyük kızı ikinci kız Rukaya'yı Ebu Ebi'nin oğlu Utbe'ye nikâh alıyor muhteremler. Ebu'yle oğlu amcası oğlu oluyor. Demek ki o zaman tabi iyi Peygamber olmadan önce aralar iyi mi? İyi tabi muhteremler. Hatta şöyle bir şey var Peygamber arasında doğduğu gece. Doğduğu gece. Sabah karşılığı yani doğduğu, güneş doğmadan. Ama tanrı ağrımıştı. Ebu Lebe'nin bir kölesi vardı. Carisi. Kadın köle yani. Adı Süveybe. Emzikiydi yani. Çocuğu vardı. Emzikiydi. O koştu geldi. Ya seyidi ya seyidi. Ey efendim efendim. Sana müjde. Yani, Aleyküm, müjde. Ne var hayrola? Karış Abdullah'ın oğlu doğdu. Benim doğumumumda. Müjdeye gelince ondan da Ebu Lef çok sevinmiş. Çok sevinmiş bu tarafa Ebu Lef. Karış ölü ya Abdullah doğmadan. Çok sevinmiş. Sevinciyle diyor ki o kölesine bana müjde verdiğin için azat etsin Şurusun serbestsin diye. Git ona süt versen şen bana bu Buruş, Seni buracan babaya böyle. böyle. Siyem'e geldi, Peygamber'e de birkaç süt verdi böyle. Süt anası da peygamzı e böyle. böyle. Bak, Peygamber de bu sevdi yani. Bu, sevdi bu şekilde. Ama o e de tam mükafat alacak ama. Mahşer'e mükafat alacak. Alıyor şu anda alıyor muhtemelen böyle. Ölümünden sonra Amr'si gördü. Onun kardeşi gördü. Hasta. Abbas gördü aslında. Daha gören başta oldu böylece. Sordular. Ey Ebu Leyeb. Ne yapıyorsun orada? Ah su almayayım, ah su almayayım. Kaçırdım o fırsatı, yandım böyle böyle. Alev Şener'in böyle görür. Kalp azabında cehennemde açtım pencere, yanıyor böyle. Yalnız bir hafta bir gün diyor, ateşim serinliyor. Ateş, ateş gene, ama yakışı olmuyordu, serinliyor böyle. Bir de Meryem bana paramdan bir soğuk bir su veriyor, onu birkaç dım içiyorum, bir serinliyor, yine baş, ateşi başlıyor böyle. Neden bu diyor? Peganın doğumunu sevindiğim için ateşim o sevinç ateşin hayatını söndürüyor anlamında bak, o anda böyle. Süt verdi gönderdi kürs tabi emir verdi, o süt neye suya dönüşü mü Demek ki kafir de iyi bir şey yapsa, ne kadar iyi yaparsa cennete giremiyor mu Ama cennet azab hafriyonu o iğne dolayı o ara böyle. Orada göre karşıda görüyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, Rukiye kızını Ebu Leyb'in oğlu Utbe'ye Utbe büyük oğlu Utbe'ye almış, Daha evinden vermiş böyle. İki kız Rukiye, onda yine Ebu Leyb'in ikinci oğlu Utbe'ye nikalanmıştı tabi böyle. İslam elinde bu tabi. Nikalanmıştı. Şimdi bu Tebbet Yedal suresi gelince özür olarak böyle onun hakkında bir de annelerine odun hamalı çok zengin yani asil bir kişinin böyle, bile bir onun odun hamalı diye onu aşhavciye ayet eden böyle yakına gelince Utbe de Uteybe de babalar anneleri gibi düşünmolar peygamberden kutlan böyle tartışm oldular Ebu Le -Eb bunları çağırdı birinin boş kanı verir ona boş eğildi böyle ve onun kısa istemen böyle böyle o dönemde de baba ne dersi olurdu müteremler o zaman o zaman böyle. Yavamızı hanının boşa boşaldılar. şunu Allah o şeyli öyle böyle. Boşaldılar. Nasıl boşaldı müteremler? Utbe ben seni ben seni sevmiyorum, sen dinliysem sevmiyorum, kızını ben meselen. Tamam, boşaldı böyle. Ve bir uteybe. Ut, uteybe utbenin küçüğü. İsmi teskrim müteremler. Araplar böyle yapardı şu zamanlara böyle. Bir oğlu olur. ikincisi aynı isim böyle. İsmi ederim buna. Mesela Abdullah. Ubeydullah. Küçük Abdullah. Mesela bir oğlu Hasan. Öbürü Hüseyin. Hüseyin, Hasan'ın küşü. Anlarım yani. ben öyle. Uteybe. böyle. Uteybe olanı, bu daha arsız çıktı. O kafir mevlürün Lanet Allah'ın tercihü üzerine. Daha pişti muhteremler. Geldi, senin kızını istemiyorum dedi böyle. Boşuyorum böyle bağırdı, çağırdı. Ama hırsı alamadı muhteremler. Geldi olan belliğin geldi de peygamberin yakası yapıştı muhteremlerle. Yakasını çekti böyle, sürekli peygamberle. Yakasını yırtıp parçaladı muhterem bu şey böyle. Uteybi olan böyle şey. Tabi peygamberimiz kavga etme muhteremler yani. Aleyhisselat'a böyle. Kavga etmez tabi. Ne yaptı? Ona peygamberin orada bedu ver. Allah'ın keretlerinde bir kelibi yani bir canavarı bunun başına Musa eyle. Ona aklına gelsin. Resulullah böyle. Daha bir peygamberin beduası muhtemelen böyle. Allah'ın canavarlarına bir canavarı bunun başına Musa eyle. Ona aklına gelsin. Böylece. Peygamber böyle söyleyince Uteybe'ye işlemi korku geldi ondan sonra. Böyle. Yani onun bedona kabul olduğu gibi işlemi korku geldi. Hep böyle korkul yaşadı. Böyle korkunun elime paliz yok. Yok mu Teybe'ye böyle. Şam'a gitti ticaret için kerabonla. Kombra'ya da gitti böyle. Dönüşte sabah karşı artık hep uykusu geldi hepsi, bütün bütün kerabondakileri böyle. Artık gidemiyor, uykuyorlar. Bir mola verelim bana böyle şey. Mola verirken devre çöktürülürdü. Üstü uyuladı böyle, insanların üzerine böyle. Dedi ki, o devre geçti onlara. Bazen Muhammed'e de beddua etledi bana, Muhammed. Korkuyor, unutmasın bedduası. Beni koruyun dedi böyle. Ortalılar onu, devre beraber. Etrafını çevirdi kaç devre varsa eten çok devre çektirildi, etrafını çevirdiler. Ortalılar böyle, yani Güvenli gayet böyle. Tam uykuya dalmışlar. Bir aslan gelin var. Çıl Çok bahşiş böyle. şu aslanı geldi. Aslında aslanın böyle daha gelişinden develer, ülkene kaçarlar develer. Onu böyle. Çıldır develer korkarlar. Böyle. Çılır de böyle. korkarlar kaçarlar böyle. Mevlam develere bir sükunet verir develere. Hiçbir develer de Aslan gel ardından böyle girdi. Oradan buradan korktuları girdi girdi. Bu tebeyi buldu bak membele. Buldu. Tuttu beni aşağı, aşağı aldı, yer aldı beni parçaladı böyle. Param paydı böyle verdi, parçaladı ezdi parçaladı böyle böyle. Kenesi böyle, eri geberdim o teyab şey böyle. E bir od beni aldı, o sıra İslam'a geliyor o böyle. İslam'a geliyor, İslam hatta İslam'a çok farisal o teyabda. Komutanı kat böyle, orada başlar böylece. O nasip oldu. Ne var? Peygamber'e damet olma şerefini kaybetti o Onun Ona bir özelliği var. Onu kaybetti. Ama üssü oldu böyle. Şimdi gelelim inşallah Ebu Leheb'in sonu oldu dünyada denilir. Belir savaşına gitmedi Ebu Leheb. Tabi Hicret altı Medine'ye gitti Hicret ile Mekke'den. İlk olarak orada Belir sarf böylece. Ebuley Ebu Belir'e gitmedi. Yalnız Ebu Ceyl bir şart koştu. Kim bu savaşa katılmasa yeni adam göndersin vekili dedi. Tutsun parayla. Evli tabi zengin. Ebu Ceyl'in karışı vardı. Onu da alca almıştı 4000 dirhem. 4000 dirhem bedel. Neye gitti onu gönderir böyle. 4000 dirhem, gümüş parayla böyle. Ne iş yapıyorsan onu gönderin bu Neye gitmedi? Kardeşi Atike. Atike. Peygamber de halası oluyor tabi. Atike bir rüya gördü muhtemelenler. Açık rüya gördü. O zamanlar bir usul vardı. Azil bir durum olunca çığırtkan derdi böyle. Tata parayla. Meydana bağırma çağırma heyecan yapardı. Bağırdı çağırdı. Rüyasında bir çığırtkan Mekke'ye Mekke'ye geldi oraya geldi. Başlı üç güne kadar çabuk savaşa katılın. Evi Kubeş dağıma biliyoruz. Hemen Kabe'nin yine başında. Tepe. O yüzden çıktı. Oradan bir kayayı aşağı yuvarladı. Kaya parçalandı. Her eve evde aşağı yukarı. Çoğunlar böyle. Rüyayı bu gece Abişen söyledi. Asıl Abbas'a söyledi. Fakat bu duyulu Mekke'de. duyul bu sefer. İnsan bir korku geliyor bundan böyle Ebu şimdi bunu örtme bahsetmek şeyi böyle korkuyor, gelmek istiyor halkın şeyinden, moral vermek istiyor. Tam o anda Çürkan geldi. Ebu Sıvırkan Kerim'e gelirken Çıvırkan göndermiş Mekke'ye Mekke'ye. Gıfay Kabristan para kendisini böyle. Hemen Kâb'ın yanına geldi. Başta bağırma, çarma, heyecan böyle sesi gür kendisine böylece. Çabuk yetişin, Bedir yetişin böyle. diye. Bunun için Ebu Lep gitmeye korktu muhtemelen evvel. Korktu. Hastayım dedi. İşte yaşlıyım dedi. Bir dakika bahane falan sürdü. Yine kurtulamayınca yerine vekil gönderdi. Para tutalım gönderdi. Tabi kendisi ama istiyor ki Bedir'e savaş İslam küver arasında. İstiyor ki tabi Mekke'yle Kanasında savaşı. O zaman tam o basın yok. Televizyon yok böyle, canlı yayın yok, telefon yok bu Acı oradan gelir olursa haber alınacak. Haber bekliyorlar. Orada gitti mi ki Bedire orada gitti, Bedire Bedir mi gitti? Acaba ne oldu Savaş, savaş ne oldu merakta tabii. Ebuyle biraz ben merak. Oturmuşlar bir gün Zenon Kuzey Yanı başında Hazlı Abbas'ın eşi. Oturmuş arada Mümür Fadıl aslında. Yani Peygamber'in yengesi olmuş oluyor. Bir de bunların köyleri vardı. Ebu Rafi diye. Bir iş yapıyorlar bu şekilde. Ebu oraya geldi. Oturuyor orada. Bu bakıyorlar. Acaba gelen giden var mı? Bir haber var mı acaba? Epey vakit olmuş. Baklar ki biri geliyor. Ebu Süfyan diye biri geliyor. Haris'in oldu. O Ebu Süfyan değil Muhammed'in babası da bu peynin amcası oluyor bu, Ebu Sübhan. Bu geliyor ama, böyle süklüm, püktüm, böyle geliyor böyle Ezilmiş, çapmış, böyle geliyor. Ebu'liye baktı, yani onun da yeğeni oluyor, abisinin olmuş oluyor. Karşı, Ebu Sübhan ne haber, ne haber? Amca sana amca sana amca de. Mahvelduk. Orada bitti, bitti. İşte, böyle, böyle, böyle. İşte, ne ölenin sayısı, ne eski olanın sayısı belirledi. bu şekilde. Ama bizi dedi, mahveden dedi, Muhammeden de değil dedi, atlılar vardı, atlılar vardı. Asıl bilmiş dediler böyle, gök yeri arasında böyle. Atlılar vardı, bir atta atla geldiler, atlarla. Onlara kaybedildi, elimiz kalkmadı zaten böyle böyle. Dora kaldı bu şekilde. Dik o zaman köle, Ebu Rafi, Has Abbas'ın, Hazreti Abbas'a Abbas gidip o da. İşte de Meclu gitti orada oraya. Hatta orada Esri de oldu orada muhtemelen. Arada. Dedi ki Ebu Rafiş'in köle elinde olmadan, tabii köle Müslüman olmuş muhtemelen. Ümmü Cemil, Ümmü Fadık Müslüman olmuş. Onlar dedi de melek sürdü onlar böyle. Atlar. Onlar melek sürdü böyle. Onlar melek sürdü deyince e zaten savaşı kaybetmişler. Bedir'de muazzam bozulmuş. Artık para kendiye böyle, kaçan kaçma verir. Sağ kalan kaçmamak şekilde kahırından kazanından kaldı bir tokat vurdu şeye. Ebulebe, eburafe köye, köyde zayıf, küçük biri yok tabi kesin böyle. Bir tokat düştü böyle. Kişi alamadı böyle, yüzden abandı ve al diye orada evrakınıse böyle. Tekme vurdu bu şekilde. Bunun üzerine kadın, Haz Abbas'ın hanımı, onun da karışçının hanım olmuşları ne böyle? Ümmü Hazretleri, hem orada bir çadır kazığını aldı oradan böyle, Nasıl benim, krem döversin de benim muhtemelen. Bunun benim kremi belirleyken, Nasıl bunu döversin de böyle, aldı çadır kazığını, Ebuliyan kapasını vurdu böyle. Çadır kazı, ortaya koyulan çadır kazı böyle. Kalın. Al, kazıyı vur kafasına, kafana yardı böyle. Karşına kaldı. Şimdi kadırandır, el kaldıramadı o da. Ona bir şey yapamadı, kahretti kendisi. Oradan gitti, ...hastalandığı... Hastalandı adı... ...adesceler alıp... ...adese bir hastalık... ...bütün bedende... çıban sivilce çıktı... ...irin akıyor, pis kokuyor... ...bu da onların korktuğu hastalıkmış böyle... ...yani salgın... ...geçiş hastalık olduğu için... ...halkın korktuğu bir hastalık... ...böyle hasta yakalanınca... ...bir odaya tek başına kaldı işlerinden böyle... ...ne... Bir ona yanına sokulabiliyor korkusundan. Ne çürük var muhtemelen böyle. Sokulamıyorlar. Yalnız pencerede atlar ekmek kendisine. Biraz su koyuyorlar oraya koyuyorlar böyle. Ama kaç kırışlar muhtemelen böyle. Üç gün böyle çektik kahrından böyle. Ee, çok acı ızrap çekti. Üç gün bağıra bağıra geberdi öldü muhtemelen böyle. Öldü ama şimdi ölürsün olacak cenazesi şimdi. Korkuyor dokunmaya. Geçti aslaya korkuyorlar evet. böyle. Ötüne patlıyor. Üç gün kalırca da size. Işte, üç gün. Mekke gibi bir yerde. Kapalı yerde. Mekke gibi bir yerde. Sıcak yerde yanına baktılar. Ne oldu diyeceğinizde başladı kokuşma muhtemelen. Çürümeye başladı. Kokuşma başladı. Ama kokuları sardı Komşuları böyle. Komşu gir, ki çocuklarına baktılar. Ya babana buradan bir şey yapın buna. Biz burada duramıyorum kokusuna böyle. Sinekler geldi. Sinekler doldular. Bütün sinekler orasını kapladı. Koku etrafa yayıldı. Kokusu muazzam. Dört kişi de parayla. Afrika'dan gelen sudan zincirler vardı böyle. Böyle saçmalar gelmiş öyle mek gelmişler. Onlar tutulup parayla. Başta koltu mekeller. Onlar yabancı olduğu için muhtaşar da dört kişi tuta bunları. Bu dört kişi buna bir şey bindirirler. Tahta yapmış gibi yemek. Onu götürürler. Mesela kazımı hazır böyle. Mesela bu kalem koydular böylece. İki oğlu iki eline uzuk, uzun bir sürü kaldılar. Böyle sürü ittiler. Altlarımızdan ılttılar. Bizim tabak atlar bu şekilde böylece. Bu şekillerin dünyası bu alın sonu ılttılar. Yani evlatları bu şey altlar kendisini şeye. Gelelim şimdi Ümmü Cemil'e. Ümmü Cemil. Ebu Leyvi'nin eşe. Ona gelmiş şimdi. Onusun ne olacak muterimler? Yine bir gün bu gitmiş, bu daha önce, herhalde bilemiyorum, şanslı mı Yine bir gün gitmiş, gitmiş bir gün bu çöl'e toplama başımı o şeyleri, dikeli otları, işleri, bir kere framulları ve kesmiyorları, topluyor onları. topluyorları. Bu imek çok toplamış bunlara biraz. Onlar çok toplamış onları. Orasıdan birini bağlamış. Boyuna atmış bu şekilde böyle. Gereken çok yoruldu. Çok yoruldu gereken. Baktı büyük bir duvar veya Büyük taş, yüksel taş böyle. Yüküme oraya koydu. Kendi yaslandığı böyle. Dinliyor böyle. Dinliyor orada. Tam dinlendi. Kalkacak orada gelecek. Gelecek. Tam böyle, kendi böyle yüküne, yük yüzünden iken boynuna, melek gönderdi muhtemelen, melek. Melek bastı o şeyin üzerine, çekti, iple boğuldu muhtemelen. Yani derler, kazdık ve düştü, kendi böylece, de, de, o da kendi ipine, onu da boğdurlar, o da geber demiş, Dünyaları, şu muhtemelen derle. Şimdi kendi kazı kuyuken düştü deyince aklıma Ebu Ceylin bir şey olaya geldi. Hebi Cihay'ın bir gün evinin önüne kuyu kazırmış. Derin kuyu kazırmış. Üzerine bir hasır koymuş. ince bir hasır koymuş üzerine. Gidin diyor bana Muhammed'i çağırın diyor. Gelsin iman edeceğim diyor. Geldiler derler ki Ebu Cihay'ın çağır iman edecek. Ta Peygamber'in üzerine meyredecek halis-i Filans hemen geldi. Ebu Ciel'e kapı arkasından bakıyor şimdi işte böyle. Hem gülüyor böyle. Bak peygamberim diyor. Efendim işte şundan bundan haber veriyor. Göktuğun haber veriyor. Göreyim peygamber peygamberim bakıyor. Bilsin bakıyorum burada kuyu oldum bakıyorum orada. Bir o biliyor kuyu. İşte gülüyor böyle. Filans geldi geldi tam kuyunun böyle kıyına geldi. Ya ı Aleyhisselam geldi, dön, gel işareti. Dön Muhammed, dön, gel böyle. Efendim geldi muhtemelen böyle. Ebu Cihye, tam sevinciyken böyle, tam kuya bahsediyken, tam sevinci, heyecanlıyken, birden dönünce şaşırdı. Koştu Muhammed gel, gel derken, koştu. Kendisi kuyuya muhtemelen böyle. <gülüyor> kendisi kuyuya düştü. Gelirmişli kuyuda, tam çıkamıyor. Adamları var. Gelirler ama çıkaramıyorlar. Çıkamıyorlar. Evlatıyorlar kuyda derinleşiyor böyle. İpiyorlar kuyuda derinleşiyor böyle, hiç çıkaramıyorlar. Derik çağırın mamu, o beni çıkarır bunları beyim O beni çağırır, çıkarır böyle. Geller, elleriyle bu seyin çağırıyor böyle bu şekilde, yarısı böyle. Ve eli bandı tekmatı böyle tutup hemen çıkarır bu şekilde. Bakın dedi sihirbazda nasıl çıkarıyorum bu musallat. Yani iki etmeye kişi. Ne yapsan? Medemi muhtemeler böyle. Şimdi bazıları muhtemeler öyle kullanmaya geliyor. Bu tebe suresini sanki okumayı iyi görmüyorlar sanki bazıları. Nedenmiş efendim? Evlilikten bahsediyormuş. Bu Allah kele muhtemeler ya. Kuran'da Firavun da geçiyor. Firavun daha fazla geçiyor. -kerimde. E, Firavun daha da beter bundan. Çünkü ilahlıkta da davet bu var. Haşa ben Rabbim böyle böyle. Kur'an'da Firavun da geçiyor. Şeytan da geçiyor muhtemelen böyle. Zeban'a geçiyor. Haman geçiyor. Nemrut'a isim değil de öyle bir, şey, bir işare geçiyor. Ama hepsi Allah kelamı tutarlar böyle. Allah kelamı tutarlar. Haşa yani Kur'an'da bir ayeti süreyi böyle şey görmek büyük günah kebale muhtemelen Allah korusun kabardir. Bunun için bu Aleyhisselam Hazretleri kim bu terbiyat sözünü okursa şu okursa, umarım ki bak, rejevütü, umarım ki ben Niye kesin konuşamazsın Peygamber Tabi? Allah bunu okuyan ile Ebu Lehibe, ciğerini bir yere getirmez. O girmez ciğerine girmez yerine. İşte, i̇şte bu şekilde böylece. de. sana Lillahirrahmanirrahim. Lillahirrahmanirrahim. Lillahirrahmanirrahim.